151. konu. Urf bin Mesudi ile Hazreti Peygamber'in konuşması. Urf bin Mesudi: "Kavim Kureyş, siz atam değil misiniz?" dedi. Kureyşliler: "Evet, biz atayız." dediler. Ur ve ben sizin çocuğunuz değil miyim?" diye sorunca da: "Evet, bizim çocuğumuzsun." dediler. Ur ve öyleyse size hainlik yapacağımı zanneder misiniz? Beni böyle bir şeyle itham eder misiniz?" diye sordu. Onlar: "Hayır." deyince: de biliyorsunuz ki ben Ukkaz ehlinizi size yardımcı olarak çağırdım."